Günümüz sadasından hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz kıymetli hocam Saadettin Ökten, ben Deniz Kemal Seyar ve e, misafirimiz Hikmet Yavuz Bey ile programımıza başlıyoruz. Evet kıymetli hocam bugün e, ne konuşalım diye ben e, sabah zihnimi evirip çevirirken <gülüyor> evet, evet. dedim ki iyiliği pek konuşmadık daha önce hep iyilikten bahsettik ama somut olarak bizatihi iyilikten Biz pek konuştum. bahsetmedik evet. iyilik hakkında ne düşünüyorsunuz İyilikten belki şeyde çok söz edilmezdi mesela merhum pederinizin çağında çok hayır işlemekten hayırdan bahsedilirdi ama bir şeyin yokluğunu ne kadar çok hissediyorsak ondan o kadar fazla bahsediyoruz günümüzde evet. herkes aşktan bahsediyor çünkü aşk yok çünkü aşk yok evet İyilikten de bahsetme zarureti doğdu. Çünkü iyilik azaldı. Evet. O zaman negatifine bakalım isterseniz. Tabii. Yani ne çoğaldı da iyiliği azalttı. Hı -hı. Eğer bizim insan olarak bir hacmimiz varsa fiziksel gücümüzün sınırı varsa görme duyumuzun, işitme duyumuzun tat alma duyumuzun sınırları varsa kalbimizin de Duygu, duygu alanımızın da bir sınırı var mı acaba diyoruz ve ne arttı da izafi olarak iyilik azaldı diye bir soruyla başlayalım isterseniz bencillik arttı evet bencillik artınca yani egoizm artınca e, iyilik e, azaldı hodbin oldu insanlar kendilerini sevmeye başladılar bu en kolayı ve bu içgüdüsel aynı zamanda Biraz sizin sahnenize giriyor ama insan kendisini beğenir ve sever. Bu içgüdüseldir, lazımdır bu. Ama bu azalınca hep herkes ben ben ben deyince öteki o vesaire bunlara olan yaklaşım azaldı. Dolayısıyla hadi kalbin sevmeye ihtiyacı var. Kendinden başkasını o ciddi bir enerji, o ciddi bir deneyim, bir zenginlik kalb için. Çünkü İnsanın sevilmeye ihtiyacı var. Hani şarkıda var ya... ...sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi diyor. Ee, sevmezseniz... ...sevilmezseniz. Kendinizi severseniz o... ...size sadece... ...bir ihtiras olarak dönüyor. Ve etrafınızdaki... ...dost halkası yani size... E, ...yakın insanlar... ...size sizi düşünen insanlar... E, ...en basiti söyleyeyim ve çok mühim ama bu... ...size hoş nazarla bakan insanlar azalıyor sonra hiç kalmıyor biz küçükken e, yani nazarın çok ehemmiyeti olduğunu bize söylemişlerdi hı hı. ve insanlara hoş nazarlarla bakmak bed nazarlarla değil hoş nazarlarla bakmak gerektiğini söylemişlerdi e, belki başlangıçta kendinizi sevdiğiniz için bir takım maddi imkanlara kavuşuyorsunuz bunu dedemeyiz. Daha, daha rahat yaşıyorsunuz, istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz ama giderek etrafınızda manevi bir boşluk oluşuyor, bir sevgi boşluğu oluşuyor. Bunu siz iyiliğin size karşı dönmemesinden anlıyorsunuz ve bencillik böyle bir resim. Bencillik beşerin tabiatında var ve olması lazım ama bir yere kadar. Onun bir kontrol altında tutulması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam bazı e, biyologlar var e, bencil gen hipotezini e, öne attılar bu hipotez diyor ki insan önünde sonunda kendi bencil genlerin emrindedir e, dolayısıyla e, bir insan istese de o bencillik e, sınırlarının çeperlerinin dışına çıkamaz her zaman ...kendi genini sürdürmenin o bencil genin emrinde yer almanın esaretindedir ve bunu yapmaya mecburdur. Bunun mukabilinde kimi görüşlerde diyorlar ki hayır insanın tabiatında bencillik de vardır ama diyerkamlık da vardır. Evet, evet. Yani insan aşağıların aşağısı haline de gelebilir, meleklerle de yarışabilir... Evet. Önemli olan hangi özü beslediğiniz veya toplumsal şartların hangi özün beslenmesine müsait dur evet, Çünkü iyiliğin e, baş tacı edildiği bir medeniyette kültürde iyilik öne çıkacaktır. Hep kötülüğün yüceltildiği yarışmacılığın e, bencil kapitalizmin Rekabet, e, rekabetin öne çıkarıldığı bir medeniyette insanlar daha kötü taraflarıyla var olmaya devam edeceklerdir. Çok enteresan bir istatistik var. Antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz psikopatlık yani acımasızlıkla kendini gösteren kişilik bozukluğu kapitalist şirketlerin CEO'larında normal nüfusu oranına sekiz kat daha fazla. Çünkü o sayede orada var olabiliyor. Tabii olarak. o sayede orada var olabiliyor. Evet. O acımasızlıkla var olabiliyor. Evet. Ve buna çok rahat e, justification nasıl çevirin bahane bulabiliyor. Evet. Bana da öyle davrandılar diyor. Tabii. Hayat acımasız zaten diyor. Ve giderek böyle çok koyu bir zulmete mahkum oluyor. O zirvedeyken belki her şey çok iyi görünüyor. Ama unutulmasın ki o zirveye talip olan ve ondan daha acımasız birçok aday var. Düştüğünüz anda iş bitti yani. Tabii. İşte <gülüyor> modern bir insanın kötücül taraflarını erdem olarak pazarlama konusunda... Çok mahir bir medeniyet. Evet, evet. Ben çok uzun yıllar önce Lewis Manford'un bir makalesini okumuştum. Orada diyor ki e, Hristiyanlığın yedi günah olarak saydığı e, o temel günahlar günümüz kapitalizminin ve modern medeniyetin sevapları haline gelmiştir. Evet, doğru. Mesela tamahkarlığın adı girişimcilik olmuştur. Evet. Oburluğun adı gurmelik olmuştur. Evet. evet hep mahiyet değiştiriyor evet. pazarlanabilir e, insanların arasında görülmesi arzu edilir şeylere dönüştürülüyor bakın ahlak hemen nasıl ekonomiye bağlandı ve onun ardından da bir, bir tasavvura bağlandı şimdi niye böyle oluyor çünkü tüketim ana eksen oluyor hayatta hı hı. ne kadar çok tüketirseniz o kadar iyi bir insansınız bu bir kabul hı hı. bu kabule göre hayat biçimleniyor bunun tersi de mümkün ama buna göre bir hayat biçimlenmiyor. Niye diye ben çok düşündüm bunun üzerinde. Çünkü bu tüketim e, e, dizayn eden, tasarlayan, e, rasyonel mantık aynı zamanda teknolojik ilerleme, ilerlemeyi de gündeme getirmiş. Fiziksel bir fark oluşuyor. Bunun da temelinde sanayi devrimi yatıyor. Yani sanayi devrimi ile dünya iki ana eksene bölünüyor. Bir tanesi sanayi devrimine sahip olanlar buna rasyonel insanlar yani hayatı rasyonelite üzerinden dizayn ettiler ve büyük bir fiziksel güç kazandılar. Rasyonelite üzerinde dizayn ettiğiniz zaman zaten diğerlerine karşı bunlar benim tarlam sıfır maliyetle kullanabilirim mantığıyla yaklaşıyorlar. Bu mantıkla öteki yani diğer tarafı da bir manada zevun ettiler çünkü topları, siyahları vesaireleri vardı. Tarihe bu gözden baktığımız zaman ciddi bir kırılma gördük. Bu ara bir küçük grupla Zweig okuyoruz biz. Hmm. Ve Dün'ün, dünyası, dünün, dünyası dünün Dünyası'nı oluyor. okuduk. Hmm. Bunlar akademik insanlar. Ee, Viyana'da eğitim görmüşler. Doktorlar var, doşentler var, profesörler var. Genç bir nesil, 40 yaş kuşağı. Savaştan önceki Avrupa'yı anlatıyor Zweig. Ve bu savaşın nasıl çıktığını izah edemiyor. Moderniyete çok enteresan, rasyonel bir dünya kurdu. Bu dünyada biraz evvel bahsettim. Yedi büyük sin, yedi büyük günah, yedi büyük sevaba, yedi büyük hedefe dönüştü. Yani tabakarlık girişimciliğe dönüştü. İşte öteki... Narsizm, yani kendini beğenme, kibir Özgüven'e dönüştü. Özgüven'e dönüştü, evet. Çok hoş bunlar. Ee, böyle bir dünya var ve bu dünya... E, ...dünyanın merkezi olarak kendini tanımlayan... ...ve diğer dünyayı hiç hale almayan Avrupa'da oluştu. Şimdi haritaya bakıyorum, ben küçücük bir yer Avrupa. Peki bu özgüven nereden geliyor? Bugün bize çok basit gelecek ama hemen söyleyeyim... ...buhar makinesinden geliyor. Çünkü buhar makinesini yapıp kullandığınız zaman sınırsız tırnak içinde onda sınırı var ama kas gücüne göre sınırsız bir enerji kavuşuyorsunuz ve o enerjiyi kendi tamak istikametinde kullanıyorsunuz. Fakat öyle bir savaş çıktı ki açıklayamadılar. Sonra bir savaş daha çıktı kendi içlerinde onu da açıklayamadılar. Şimdi haygınlar içinde bakıyorlar düşünürleri. Gene bir yolda devam edenler var ama artık yüz sene önceki önceki kadar dünyayı e, illüzyon nasıl söyleyelim yanılsama içine sokamıyorlar dünya tekrar iyiliğe muhtaç yani nedir o ben derken sınırlan, sınırlandırayım hı hı. kendi ruhi enerjimi kudretimi gücümü bizim kelimelerle söylersek ihtiyacım olan muhabbeti ötekine yönlendireyim ötekinden mutlaka bir cevap gelir etekinden gelmezse iyiliği yap denize at balık bilmezse halik bilir diyor. Hocam bunu ekosistemden ekosisteme geçiş olarak da kavramlaştırabiliriz. Ama oradaki eko ekoda yine egonun esiri bir egodur. Hı. O Hiç. yani ben hiçbirine inanmıyorum onlara. Şöyle ben e, müsaade buyurursanız şöyle izah etmek isterim bunu. Sadece kendim için ve kendi kabilem için ben yerine Başkası için de ben. Hı hı. Ee, yani göz ve gönül hep hayra ve iyiliğe dönük. Orayı tarıyor. O imkanları bulduğu anda hemen mıknatıs gibi yapışıyor oraya. Ee, ego sistem e, insanın sadece kendi benliği, kendi çıkarı için yaşadığı, kendi çıkarının e, doyurmak için dünyada var olduğu... Varlığı kendine komşu ve yar bilmediği bir sistemin adı. Şu anda yaşadığımız modern kapitalist medeniyet. Ama bütün diğer varlıkları kendimize yar ve yardımcı bilirsek, efendim insanı kendimize yar ve yardımcı bilirsek ve onlardan istemek kadar onları vermeyi de öncelersek o zaman daha mütevazı bir varoluşa, geçmiş oluyoruz. Ben ona ekosistem diyorum. Yani çev Aa, daha bu çevreci. Bu sizin kendi tanımınız oluyor. Bu benim Merhamet Devrimi adlı kitabımda yaptığım çok, bir tanım. Çok güzel. Evet. Ben öyle anlamadım bunu. Evet. Başlangıçta. Çünkü bir de ekoloji diye bir şey var. Ben ona biraz yok, bakıyorum. Yok. Onunla ilgisi yok. Hiç evet. ilgisi yok. O da çünkü Tabii. egonun emrinde bir ekoloji oluyor evet. da yani. Modern çevreci hareket bir sürü şeyi halının altına süpürmek ve e, maalesef pek çok şeyi de büyük şirketlerin çevirdiği dolapları da evet. gözümüzden saklamak, saklamak için, için e, evet. işlev gösteriyor çoğu zaman. Hepsi değilse bile. Evet çoğu zaman çok doğru. Bu yeni evet. bir şey o zaman çok hoş. <gülüyor> Eyvallah. Evet. E, şimdi bu e, bencillik meselesi hocam çok enteresan. E, aydınlanma ile beraber aslında... ...insanın... ...ne kadar önemli olduğu... ...insanın... ...haysiyetinin efendim... ...biricikliğinin... ...öne çıkarılması gerektiği düşünceleri de... ...yaygınlaşmaya başladı fakat... ...burada bir sınır... ...çizilemedi insana... Ama ...bir insan kutsamasına dönüştü bu... ...dönüştü ama şöyle... ...şimdi tabi... ...biraz kilise tarihi okuduğum zaman... ...ben bunu Hı -hı. gördüm... ...o kadar çok yani... ...kilise... Hristiyan inancını o kadar çok istismar etmiş ki yüzyıllar boyu artık insanlarda bir büyük tepki, kitlesel kıta ölçeğinde bir tepki oluşmuş. Bendeki bilgi şu anda o yani. Ee, çok istismar etmiş ve hep kutsal adına. Başlangıçta çok saf Avrupalılar, çok inanmışlar. Ee, kilisenin koyduğu kanunlara, ritüellerine, yaptığı madde uygulamalara hep bir... E, uluhiyet atfetmişler ama artık o uluhiyet şalı bu dünyeviliği bu egoizmi şey yapamamış, örtememiş bunun da sebebini yani bir sosyal bilimci değilim ama hani ortalama bir entelektüel olarak tırnak içinde kilisenin Roma'dan çok etkilendiğini hissediyorum ben yani Roma Pax Romana bir ciddi dünya kurmuş bu dünya rasyonel bir dünya bu dünyada ben çok önemli savaş çok önemli zafer çok önemli e, serbest sahibi olmak çok önemli asalet çok önemli Hristiyanlık bunun altından geliyor hep ezilmiş hep köleler hep dışlanmışlar hep zavallı hep acizler geliyor fakat o gücü elen geçirince yani Roma barbarlar tarafından yıkılınca bir iktidar boşluğu kalıyor iktidarın sahibi yok kilise örgütlenmiş hissettiğim kadarıyla öyle bir şeyi kuruyorum öyle bir ilişki kuruyorum İslam'a döndüğüm zaman mesela Hz Ömer'in yani kadim dünyanın başkentlerine girdiği Şam'a giriyor, İran'a giriyor falan, etkilenmediğini görüyorum hadiseden onlar da etkilenebilirlerdi hala çok mütevazı yaşıyorlar ve esasları koyuyorlar Hristiyanlıkta öyle olmadığını hissediyorum Kilise böyle olunca bu güç, bir taraftan da ciddi bir mistik güç var elinde. Bin sene bunu kullanıyor. Aydınlanma ondan sonra çıkıyor. Diyor ki, evet bir mistik güç olarak söylediniz ama fiiliniz kavlinizle uyuşmuyor. Ve o yüzden yani insanın mutlaka bir kutsala ihtiyacı var. Mesela Hümanite'yi okuduğum zaman şunu gördüm, Hümanite insan sevgisi falan değil. Kendi kitaplarını ben okuyorum, yalnız tercüme okumuyorum. Hümaniyete doğrudan doğruya insanın tanrılaştırılması. Evet. Tanrıyla eşdeğer zaman zaman da dünya, dünya hayatında, yani deist anlayışa göre dünyada tanrının yerine geçiyor. Tanrı yarattı ve bıraktı. Her şey mükemmel. Tanrı'ya ne gerek var diyorlar. Şimdi bir kitap çeviriyorum. Orada aynen böyle diyor yani. Alıntılar var filozoflarda Kendi dillerinde. Evet. Yarattığı mükemmel bir dünya yarattı, kuralları koydu ve dünya bir saat gibi çıkıyor. O zaman saat çok önemli, mekanik saat. Bir saat gibi işliyor. O zaman şu anda Tanrı'ya gerek yok. Yerine kimi bıraktı, İnsana bıraktı. Humanizm bu. Şimdi bu resim üzerinden Batı'yı okuduğum zaman bunun geleceği nokta vahşi kapitalizm. Başka bir gideceği bir yer yok. Ben çok önde çünkü burada. Bizim bu vahşi kapitalizm bu aydınlanma sanayi devrimini getiriyor. Ben böyle eskiden dostlarla konuşurken şunu söylerdim. Yani sanayi devrimini biz yapamazdık. Bunu Garadi de söylüyor. Organa esinlendim zaten. Gerek yoktu sanayi. Mehmet Genç Hoca da söylüyor. Tabii. Tabii. Mehmet abi o yani. O ayrı bir olay yani. Lüzum yok. Biz kalp devrimini yaptık kalp devrimi devam ediyor. Kalpleri, dirilten kalplere ruh üflendiği zamanı hatırlatan o devrimi yaptık. O devrimi batıllardan fark edenler çarpılıyorlar. Hocam bir yandan da şunu düşünüyorum. Yani bu e, teknolojik e, ilerleme her zaman insanın menfaatini olmuyor ki. Tabii, e, tabii. Bugün mesela Çin Cumhuriyeti teknik konusunda çok ileri yakınlarda bir arkadaşım gitti bunlar dedi ayrı bir çağda yaşıyorlar yani her şeyi dokunmatik halledebiliyorsun gözünden bir sürü şeyi tanıyabiliyorsun biletini yükleyebiliyorsun falan. bir sürü şey elektronik yani çok para filan kullanmadan cüzdan Hı. kullanmadan halledebiliyorsun fakat bu ne getiriyor beraberinde o korkunç bir gözetim toplumu Tabii. her hareketin inceleniyor. E, yüz tanıma sistemi getirdiler şimdi sokaklara seni e, sabah evinden çıktığın e, andan e, gecenin e, evine döndüğün ana kadar her an nerede ne yaptığını gözleyebiliyor. Senin hür iradesi olan mevcut sisteme itiraz edebilecek onunla e, diyelim ki cedelleşecek bir birey olmanın önüne geçiyor. Yani senin özgürlüğünü kısıtlıyor teknoloji bir yandan da sana bir, bir sürü şeyi kolaylaştırıyormuş gibi geliyor fakat aslında seni bir oyuncağa çeviriyor. Evet. Hür iradesi olmayan seçme şansı olmayan bir oyuncağa çeviriyor. Bu da bana hep yani çok enteresan 1984 ha, romanı. Aynı şeyi söylüyor. Evet, evet. Yani George Orwell'in eşsiz bir şeyle kehanetle gör, gördüğü gibi. Futuristik bir şey. Halbuki çıktı ha, bugün. Çıktı, değil mi? çıktı neredeyse. Bu Harfi harfine çıktı. Çıktı evet yani ki yani biz İslami noktayı nazardan bakarsak biz yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak gönderildik ve bize ruhundan ruh filanmiş. Yani bu büyük güç, bu büyük özgürlük çünkü Cenab-ı Allah hiçbir fiilinde hiçbir şeyle mukayyet değil. Biz mukayyetiz ama geçen de bir yerde konuşuyorduk biz abdiyeti unuttuk dedim ben niçin dediler? Bakın isimler dedim kadri, baki, komuyorlar bile. Haluk Cemil yani hepsinin başında Abdül Cemil Abdül Haluk Abdül Hadi Abdül Metin vardır neden e Çünkü esma bunlar başlarına Abdi konuca Abdülhamid Abdülaziz Abdül Mecid Padişahlar... dşallah e, Abd konuca insan ismi olabiliyor tabi abdiyeti unutmamamız lazım Dolayısıyla bu ha bu bahsettiğiniz kurallar... işte düz tanıyor el tanıyor Bizi gözetliyor. Bunlar Cenab-ı Allah'ın koyduğu maddi aleme ait kurallardır. Bunlar fizik dünyanın kurallarıdır. Elektromanyetik dalgalar vesaire vesaire. O kanunlar müvaciyesinde iş yapılıyor. Geçen de e, genç bir arkadaş, biraz kafası karışmış. Bu işte makrokozmos meselesi, kainat, e, feza, okuyor yeni şeyleri, teorileri yeni gözlemleri bir memle işte ile bir ile görüldü filan e, biz neyiz dedi bana ben dedim ki biz insanız ama küçücüğüz, evet küçücüğüz Necif Hazıl'ın de bir dereceyim aşa ki aşağı dev sancılarımın budur sebebi dedim ki o makrokozmazdaki bütün ecram-ı semaviye gök cisimleri Allah'ın koyduğu kanunlar muvacist hareket ederler, iradeleri yoktur o kanunlar müvaciyesinde minik bir zerre de o kocaman gök cismi de aynı kanunlara uyarlar. Hı. Ve yaptıkları şey bellidir sen onları hesapla bulabilirsin. Ne zaman nerede hangi pozisyonda. Çok güzel. Ama sen sende başka bir nitelik var. Onların niceliğine kulak asma. Senin niteliğin başka çünkü sende ilk niteliği söyleyeyim muhabbet niteliği var. Onlar sadece karnılara uyuyorlar. Senin muhabbet sayesinde çok farklı eylemler yapma yeteneğin var. İster özgürlükte ister deme yeteneğin var. Düşünüyorsun ve seviyorsun. Bu çok çok farklı bir şey yani. nitelik itibariyle farklıyız biz. İşte şeyden çıktı bu galibin... ...hoşça bak zatına kim alemsin sen... ...merdi meydide ekvan olan ademsin sen... ...derken çocuk çağız, genç arkadaş... Yahu dedi biz e, yani göz ama e, ne biçim göz Jüpiter'e bak, Memne'ye bak. Dedim onlar sadece nicelik bakımından büyük ve özgürlükleri yok. Senin var. Bu nitelik bize yetiyor. Şimdi buraya da aynı şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum ben. Bizim iyilik yapabilme niteliğimiz var. Koskoca Jüpiter'in böyle bir niteliği yok. Cenab-ı Allah ona sadece vazife vermiş Güneş'e ve Ay'a e, belli e, yörüngelerde devran edin ve insanlara vakti belirleyin. İşi bu. Işık ve enerji gönder hayatiyet devam etsin. Güneşi kaldırıp yerine bir başka şeyi koyabilir mi? Hiç şüphe etmeyin koyar. Eğer hayatiyet devam edecekse onu yapar. Okyanusun dibinde ben bu fen çok merak etmiyorum. Gençliğimde Hı -hı. etmiştim bir ara. Bilmem hangi canlıyı 7 bin metrede yaşatan Allah Ne konuşuyorsun diyor insanlar yani Her şekilde yapar Ama böyle yapmış Ve ahseni takvim olarak yaratmış Ve bize iyiliği emrediyor İyiliğin neşrini de emrediyor Bu arada onu da söylemeden geçmeyelim Kötülüğün de setredilmesini emrediyor Niye? İnsan meyleder İnsanda öyle bir hassa var kötülüğe de meyli var iyiliğe de meyli var. Dolayısıyla iyiliğe meyletmesi için iyiliğin neş olunması lazım. Kötülüğe meyletmemesi için kötülüğün setredilmesi lazım. Bu hep söylenir ya insan etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır diye. Nasıl o? Çok güzel. <gülüyor> İnsan aslında etrafında bulundurduğu insanlar, dost olarak seçtiği insanların bir ortalamasıdır diye bir varsayım var. Doğru. Etkileniyor değil mi? Tabii. Dolayısıyla kendi etrafımıza iyi insanları seçmemiz lazım. Ki bizim ortalamamız iyi olsun. Evet. Zaten hep iyi dost üzerinde durulmuştur evet. bizim geleneğimizde de. İyilik iyi yapmak e, iyiliği görmek başkasında iyilik yönünde hareketi görmek bizdeki iyiliği de kamçılıyor psikoloji deneyleri var bununla ilgili mesela bir insan bir başkasının merhametli erdemli davranışını gördüğü ve duyduğu zaman hemen içinde kendisinde de erdemli davranma ihtiyacı e, beliriyor ama biz Bugün ne yapıyoruz? Hep e, haberlerde kötü haberleri görüyoruz. Maalesef öyle, evet. Hep e, moralimizi bozan ve bunlar bazen de kasıtlı olarak o kadar arka arkaya veriliyorlar ki... ...bütün ülkenin e, morali bozuluyor. Sanki her şey çok kötüye gidiyormuş, hiç iyilik kalmamış... ...biz bir barbarlar topluluğuna dönüşmüşüz evet. gibi bir e, algı yaratılıyor... Benim naçizane fikrim e, hep iyilik haberlerini ön plana çıkarmamız gerektiği. Evet. Yani hatta birinci ikinci haber olarak iyilik haberlerini evet. vermeye gayret etmemiz e, gerektiği. E, bunu ben bir ünlü bir e, şimdi vazife yapmıyor Anchorman'e işte bu haber spikerine bizi bir açık oturuma davet etmişti. O zaman söyledim. Niçin dedim iyi haberleri? E, vermiyorsunuz ya da en sonlarda en cılız şekillerde Hı -hı. veriyorsunuz en kötü haberleri en başta veriyorsunuz hocam dedi iyi haber dedi izlenmiyor dedi çok Hı -hı. ilginç geldi bana bu İyi haber izlenmiyor dedi reytingi yok dedi Hı -hı. kötü haber ise dedi insanların merakını celbediyor ve çok izleniyor dedi bu da işte insan fıtratında bir şey ama biraz da haberlerle felaketi kafamızda özdeş, zihnimizde özdeşleştirmemizden kaynaklanan bir şey. Tabii. Bu terbiye edilebilir bir şey. Tabii çok rahat, çok rahat. Tabii. Ben Kanada'da misafir öğretim üyesi olarak bulunurken hafta sonları yasaktı hocam. Çok ilginç bir şey. Hafta sonları Kanada televizyonları kötü haber veremezdi. Ben size daha başka bir şey söyleyeyim. Birkaç sene önce Almanya'nın bir şeride ciddi bir ayaklanma oldu. Yani şey yönetime karşı bir hak arayışı ve hı hı. E, yakıldı yıkıldı sağ sol. Hı hı. E, ailenin babası ve annesi Almanya'dalar, o şehirdeler. Çocuk delikanlı, meslek sahibi o da, mimar, İstanbul'da yaşıyor. Hı hı. Annenin babanın aynı şehirde olan bu yakma ikbali hareketinin haberi yok. Alman televizyonu seyrediyorlar orada. Başka bir semti oluyor hadise. O haberi yok, çocuğun buradan haberi var. ...babaya ve anneye diyor ki... ...ya sizin şehriniz Hamburg'da diyor... ...şöyle şöyle bir haberimiz yok diyorlar bizim... ...Alman televizyonu vermiyor bu haberi... ...Türk evet. televizyonu veriyor... ...şimdi tabi içimizde... ...hem melek var hem şeytan var... ...hangisini gündeme getireceğiz... ...şimdi tabi o Enkirman'ın söylediği... ...işlenmiş bir toplum... ...bir de bizim toplumun malumunuz... ...biraz evvel de söylediğiniz... ...hani tereddiden size bir geri dönüş oluyor mu diye... ...bizim toplumumuz iyilik karşısında... E, pek geri dönüş olmaz. Bu çok normaldir. Zaten normal yani böyle olması lazım. Tabii ki bu şimdi modern zamanlarda bu bir teşvik oluyor Yarın yapana işte televizyoncuya vesaireye. Ama ben çocukluğumda gençliğimde yani eski toplumla temas ederken e, iyilik zaten yapması gereken bir vazife yaptığı fazladan adam. Fazladan ya, bir şey değil yani. Fazladan bir şey değil yani. yani güzel bir lütuf bir inayettir. Şey değil mi? Yani Evet buyurun siz bu buyur, konuşmak O kadar güzel bir şey ki genelde iyiyiz. Yani her gün evde yediğimiz bir yemek var. Dışarıya gittiğimiz zaman o yemeği yemiyoruz. Farklı bir şey yiyoruz. Aslında kötülük tali bir şey olduğu için bizim için ilgimizi çekiyor. Böyle düşündüğümüz i̇nsan zaman... insan fıtratından bir sapma. Evet bir sapma oluyor. O zaman ilgimizi çekiyor sanki. Yani bu özünde iyi. İnsan iyidir yani nankördür, dar görüşlüdür. Ama o taşıdığı emanet itibariyle iyidir. Ama... ...âlemdeki her şeyi... ...olabilme istidatına sahiptir... ...nefs olarak. Doğru. Osman Kemal Hazretleri'nin... ...öyle bir şey vardır. E, tabiri vardır. Bir de bu... ...iyilikle ilgili hakikaten... ...orada yani tümel... ...bir gerçeklik, umuru külli olarak... ...iyiden bahsettiğimiz zaman... ...onun ne olduğuna... ...bir alt basamakta... E, ...faydalı mı değil mi? Bizi motive eden şey... ...bir alt basamağa indiği zaman... Bizi iyilik yaptırıp yaptırmayacak şey faydalı olup olmaması ile ilgili. Dolayısıyla iyiliği fayda üzerinden tanımlamaya algılıyoruz. O zaman da kime göre faydalı, kimi göre e, e, faydasız. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Hı hı. Eğer bir iyi bütüne hizmet ediyorsa daha doğrusu faydalı bir fiil bütüne hizmet ediyor ise o zaman Allah rızası içidir, içindir. Ve muhakkak şeydir. Oradan iyi çıkar. Ama bütüne değil de bir parçaya hizmet ediyor ise. Veya direkt bana hizmet ediyorsa. Zaten o. <gülüyor> yani bir kısmı da o. Yani işte bencilliğin kökeni de oradan geliyor. Evet. Ya da yani senin bu, ekosistem dedim Şimdi şöyle. Bu psikolojide çok tartışılmış Hı -hı. bir şey. Yani biz diyerkam eyleme yönelirken, diyerkamlıkta bulunurken kendi nefsimiz rağmına bir başkasının... ...ıstırabını dindirmeye yönelirken... ...acaba hangi... ...saikle hmm. hareket ediyoruz? Birinci saik... ...onun sıkıntısı bende sıkıntı yaratıyor... ...ben kendi sıkıntımı gidermek istiyorum... ...onun sıkıntısını gidererek. Bence bir durum... Zaten. ...fayda ha, bana aslında geliyor. Aslında fayda gelir. bana geliyor yani... Ee, ...ben e, bir şekilde o sıkıntıyı izah etmek için... E, ...ona yardım etmiş oldum. İkinci saik... E, ...onun sıkıntısını... ...gidermek bende daha fazla sıkıntıya yol açıyor ama yine de gideriyorum. Çünkü e, onun sıkıntısını gidermek zorunda olduğumu düşünüyorum. En son motif, en son güdüleyici şey e, onun sıkıntısını gidermek. Kendimi hiç düşünmüyorum o arada. Kendi benliğimi aradan çıkarmışım. Mükemmel. Veya ulterior motif veya üst motif dediğim şey Allah'ın rızası. Diyorum ki Allah'ın bir kulu böyle bir ızrap içindeyken üzüntü içindeyken ben böyle eli kolu bağlı bir harekette e, şekilde duramam. Hani kötülük gören eliyle, diliyle düzeltsin, Olur. bunları yapamıyorsa kalbiyle buzetsin. Buz yani. Hadis-i şerifinde belirtilen hüküm. Ee, yani daha bu evrimsel psikologlar filan, daha böyle materyalist bakanlar hayata Diyorlar ki insan yardım eder çünkü yardım etmesinin özünde kendi sıkıntısını ortadan kaldırmak vardır. Öyle. Hı -hı. Yani insan yardım eder çünkü bugün yardım ettiğini yarın kendisine yardım edeceğini bilir. Karşılıklı olduğunu bilir. Sen benim sırtımı kaşırsın ben senin sırtını kaşırım. Böyle bir felsefe basitleştiriyorlar şeyi. Ama tarihte öyle anlar öyle dönemler var ki insanlar... Kendilerini riske etmek pahasına yardım ediyorlar. Kendilerini riske etmek pahasına e, bir başka davanın e, içinde yer alabiliyorlar. Çok basit bir örnek yakın zamanlarda yaşandığı için. Bir genç kız vardı. E, Filistinli, bu, e, Filistinli evleri yıkan, Filistinlerin evlerini yıkan e, buldozerlerin önünde durduğu için can verdi. Evet. Raşel Corrie. Niçin? Bunu güdüleyen neydi bu kızı? Bu genç kızı. Bir e, bir doktor e, bombaların altında ameliyat yapıyordu. Çok da müreffeh bir ülkenin şeyi. E, Norveçli bir doktor. Filistin'de, Gazze'de böyle gaz lambalarının altında ameliyat yapıyordu. Bizim bir sürü doktor arkadaşımız var. Tabii. E, Afrika'da. Efendim, sınır tanımayan doktorlar. Sınır tanımayan doktorlar. Yani Türkiye'den kaynaklanan bir sürü hayır hareketi var. iyilik hareketi var. Hı hı. Ben bazı arkadaşlarım biliyorum. Kelle koltukta Somali'de kaç defa... E, ...gittiler... E, ...yardım götürdüler. Hı hı. Bir Müslüman... E, ...çocuk psikiyatrisi profesörüyle tanışmıştım. Arşad Hüseyin, Seyit Arşad Hüseyin. Onun... Bosna e, Savaşı'nın o civcivli döneminde... ...bir... E, ...Uluslararası bir kongrede onu dinleme şansım olmuştu. Sonra tanıştık. 17 defa İgman Dağı'ndan geçerek yardım götürüyor. Amerika'da bir profesör bu adam, bölüm başkanı. Evet. Bir Müslüman profesör. Ee, onu 17 defa o İgman Dağı'ndan her seferinde hayatını riske ederek geçmeye... ...icbar eden şey nedir? nedir? Demek ki insanın içinde... ...sadece çıkarla menfaatle açıklanamayacak... ...çok ulvi bir tarafta var... Evet. ...deyip hocam sözü i̇şte, size... ...işte bakayım. bu... Hı. ...bu taraf insanın... E, ...bir manada... E, ...aşkın dünya ile... ...mütealle... E, ...daha İslami şeyler söyleyelim... ...yaratıcısıyla Cenab-ı Rabbül Alemin'le... ...irtibat kurduğu dünya... ...kalbe öyle bir huzur... ...öyle bir itminan... ...lütfediliyor ki... ...inayet buluyor ki onun getirdiği e, rahatlık, huzur sükunet, sekinet hiçbir maddi e, menfaatte ve karşılıkta yok evet dolayısıyla işte e, modernist batın anlamadığı da bu şunu görüyorlar bu adam bizim erişemediğimiz bir mutluluk içerisinde ama çok fakir imkanı yok ...maddi yönden birçok zaruretler, farklı zaruret içinde ama nasıl oluyor bu? Bunu görüyorlar, bunu müşahede ediyorlar. Siz bunu söyleyici hocam, sadece bir cümle parantez edeyim. Ben... At Sırtında Anadolu diye bir kitap okumuştum yıllar evvel. Orada bir İngiliz doktor kılığında bir casus tabii, hı hı. E, bütün Anadolu'yu geziyor. Ve Sarıkamış'a giden askerleri görüyor hı hı. bir yerde... Diyor ki bu adamlar ölüme gidecek diyor. Ayaklarında giyecekleri doğru üstü çarık yok. Hepsinin üstü başı paramparça halde diyor. Fakat çok neşeli ve azimliler diyor. Hayret ettim diyor. Tabii. Şaşkınlıkla evet. karşılıyor o insanlardaki metaneti. Ve, ve, ve coşkuyu. Ve, ve coşkuyu. Rahatlığı. Bütün sıkıntı burada. Bu modernite hala bunu arıyor. Onu çok net ifade edeyim. Bunu bulanlar zaten moderniteyi terk ediyorlar. Evet. Bir başka istikamete yöneliyorlar. Evet. Öyle yöneliyor, böyle yöneliyor. Sonunda geliyor bir hak ve hakikat mürşidinin önünde diz çöküyor. Ee, bu böyle. bu Yani modernitenin bu ciddi krizi ve bu kriz halen devam ediyor. Tabii modernitenin bir önemli özelliği de krizi dünyayı yaygınlaştırmasıdır. Şimdi Türkiye'ye yaygınlaştırdı bu krizi. İnşallah çabuk atlatırız. İnşallah. i̇nşallah. Modern e, dünya... İyi olmanın neden iyi olduğuna dair meşru bir cevabı henüz üretebilmiş değil evet. hocam. Bu çerçevede de evet. Yani niye iyi olmak zorunda bir insan? Hani Dostoyevski'nin meşhur sözü var ya, Tanrı yoksa her şey mobaktır diye. Muba, evet. Niye bir insan e, iyi olmak zorunda? Eğer Allah'ın rızasını gözetmeyecekse. Eğer e, çünkü kendisini çünkü, daha yagatın, büyük bir bütünün bir parçası ha, hissetmiyorsa. Çünkü gayesi iyi olmak. Yaratılışın gayesi iyi olmak ama siz yaratılışı kabul etmiyorsanız hı hı. ben yaratanla aşağı yukarı aynı efsaftayım diyorsanız yani abdiyetin üzerine kalınca çizip baki işte Ka Kadir, Hamit filan filan böyle diyorsanız isimlerinize o zaman geldiği nokta budur. O, o siz, da kibiri getiriyor hep, işte beraber. Zaten, kibirsiz hocam. olmaz zaten. Tabi Tabii kibirsiz olmaz şey şeytan huyu. Erogans onsuz olmaz, o, o onunla va varsınız zaten siz. O zaman da yada da için gayeste uzaklaşıyorsunuz. Ee, Allahu Teala size mühlet veriyor, ihmal etmez diyorlar, imhal eden mühlet verir. Sonunda öyle bir problemle karşıya karşıya kalırsınız ki onu çözemezsiniz. Hemen aklıma geleni söyleyeyim, arbe çıkar adam... bir adada 70 kişiyi öldürür, sonra onu siz alır bir yere koyarsınız. Bu neyi gösteriyor bize? Bu bir ciddi bir kriz. Ciddi bir kriz. Ve o krizi Norveç fark etmiyor. Bir daireye koyuyorlar. Telefonu var, televizyonu var, bilgisayarı var. Burada oturuyor, onu besliyorlar. Ve bu insan orada hayatını geçiriyor. Ve hürriyetinden men ettik. Peki 70 kişinin hayatına ne oldu? Tabii. Ve bunu yani adalet namına yapıyorlar. Burada ciddi bir problem var ve o toplum bu ileri toplum, işte zaten bir zamanda rakamlara bakardım ben, 71 dolar, 70 bin dolardı, gayet milli haslılar, 4 milyon nüfus, Kuzey Denizi'nde petrol var vesaire, çok rengin bir ülke, müreffep bir ülke. Ama e, şeyin, intiharın en fazla olduğu bir ülkeden bir tanesi niye? Çünkü kazılışın gayesini unuttular. Allah zaman verdi, millet verdi ve bunlar bu katli ki yani bu büyük bir katliamı suç olarak göremiyor bu, bu ileri toplum. Ne yapması lazım bilmiyorum. O kadar şaşkınlar ki evet. kendi içlerinden böyle bir şeyin çıkmış evet. olmasına, bu refah toplumunda böyle bir cinnetin yaşanmış olmasını anlayamıyorlar. Yani bu, bu konuda ciddi bir tepki de olmadı. Hani öyle oldu. Böyle, i̇şte böyle bitti diyorlar. Hadise koyduk içeriye işte bir, birkaç sene verdiler. 15-20 sene salıyım fakat belli şartlarda. Peki o insanın hayatı ne oldu? Tabii. Onların hepsinin bir önü vardı, sonu vardı, arkası vardı, sevgisi vardı, çocuğu vardı, bilmiyorum. ne oldu Tabii. onlar, ne hakkı var? Onu tazmin edilemez o bu yaşam hakkında. Bu adamı üretti toplum, bu adamı üretti. Amerika'da işte adam beline silah koyuyor, gidiyor okulu basıyor, on kişiyi öldürüyor. O toplum bunu üretiyor. Onun için iyilik inşallah hepinize nasip olsun Amin. Amin. sayılı nefes istikametinde, Amin. sayılı vakit istikametinde elimizden geleni Rabbimizin rızasına muafuk olarak yine onun takdir ve tasviye bir istikametinde kullanalım. O bize döner, huzur olarak döner, itbinlendi kalbe olarak döner. Hiç çubamız olmasın. Paramız olmaz. Efendi vaktimiz gider. Zaman zaman da yoruluruz. Zaman zaman da nereden çıktı bu deriz ama. ...kendime söylüyorum bunları... ...sonra bakarsınız ki... ...kalpte bir yumuşaklık... ...bir ferahlık... ...bir e, hoşnutluk... hal ...yumuşacık bir kalp olmuş... ...önüne bakar utanırım... ...şahsen kızarır yüzüm... ...kendime karşı sen ne yaptın derim... ...o beşeriydir... ...o işte yoruldum ettim... ...of puf hali sonra o geçer... ...aman ne güzel oldu der... ...sonra tekrar bu döner... ...bu hal... Şu dönüşler hareketli insan. Habs ve bast böyle gidiyoruz bakalım nereye kadar. Allah evet. iyilerle karşılaştırsın. Amin. Allah iyilerle karşılaştırsın ve bizi iyilerden kılsın. Amin. İyilik Amin. yapıp iyilik bulanlardan eliniz diyelim. Efendim. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, Estağfurullah. kıymetli dinleyenler bir günül sadasının daha sonuna geldik. Ee, hocam Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Seyar ve Hikmet Yavuz Bey e, bu programı beraber e, sunmaya gayret ettik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.